Boş Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Bugün özel bir haber programımız var. Çok önemli bir konuğumuz. Profesör Doktor Volkan Ediger. Kendisi politik saflaşmalardan uzak. Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül'ün enerji danışmanıydı. Şimdi de Kadir Has Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı. Aynı zamanda da Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Müdürü. Hoş geldiniz Sayın Profesör Doktor Volkan İdgar. Çok teşekkür ederim sevgili Uygar. Seninle beraber olmak benim için büyük bir keyif olacak. 4 yıldır Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi olarak çok değerli bir çalışma yapıyorsunuz. Türkiye toplumunun enerji tercihleri araştırması. 4 yılın sonunda Türkiye'de toplumda değişmeyen, hep aynı kalan neler vardı? Siz senin de belirttiğin gibi bu sene enerji anketlerimizin dördüncüsünü yaptık. 2016 yıldan beri her yıl sürekli olarak bu anketi yapıyoruz. Bu sene 10-23 Aralık 2019 tarihlerinde 16 ilde yerleşik 1215 kişiyle yüz yüze görüşmeler şeklinde yaptık anketimizi. Bu dört senedir yaptığımız anketlerde de hiç değişmeyen konuların başında ekonomik konular geliyor. Anket kapsamında Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sorusuna verilen yanıtlardan ilk sıradaki ekonomi cevabı 2016-19 aralığında sürekli artarak %16'dan %33'e kadar çıktı. E aynı soruya verilen cevaplardan ikinci sıradaki demokrasi %7'den %16'ya, dördün sıradaki çevrede %3'den %10'a kadar yükseldi. Türkiye Enerji Sistemi'nin en önemli sorunu nedir sorusuna verilen yanıtlarda ise pahalılık diyenlerin oranı ilk sırada yer alırken... Bu oran 2016-18 yılları arasında %31'den %42'ye kadar çıktı. 2019'da ise hafif bir düşmeyle %37 olarak gerçekleşti. Enerji tüketiminde aşağıdakilerden hangisi önemlidir sorusuna verilen yanıtlardan ucuz olması cevabı... ...4 yıl içinde %42, %39, %44 ve %41 oranlarıyla en çok verilen yanıt olma özelliğini korudu. Katılımcıların birçoğu gerek elektrik gerekse doğal gaz fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu beyan ettiler... Elektrik fiyatları yüksek diyenlerin oranı %85, doğalgaz fiyatlarını yüksek diyenlerin oranı ise %67 olarak gerçekleşti. Anket sonucuna göre en fazla ısınmaya para harcayanların gelir gruplarına göre dağılımında da gelir düzeyinin artmasıyla odun kullanımının azaldığını, doğalgaz kullanımının da arttığını gördük. Evde en fazla tüketilen enerji kaynağı için yapılan aylık harcamalara baktığımız zaman doğal olarak fiyatların artması nedeniyle üst limitlerdeki oranlar daha da arttı. Örneğin 151-200 TL için ödeyenlerin oranları %18'de 2016'da %20'ye kadar yükseldi. Ve asıl değişim 201 TL ve üstü limitinde oldu. Bu grupta ücret ödeyenlerin oranı %29'dan %57'ye kadar yükseldi. Konuğumuz Prof. Dr. Volkan Ediger kendisiyle Türkiye toplumunun enerji tercihleri araştırmasını konuşuyoruz. Ve şimdi de ne gibi değişiklikler gördük, ne gibi farklılıklar var yıldan yıla? Bazı değişiklikler elbette gördük zaman içinde yükselen ve E, azalan e, trendler e, görüldü. E, Bunların içinden bence en önemlerinden bir tanesi enerji konularıyla ilgili bilgileri nereden alırsınız sorusuna verilen yanıtlarda oldu. Bunun ilk sırası 4 senedir de televizyon olarak hiç değişmedi. Fakat ilginç bir şekilde %65'den %54'e kadar bir düşüş gözlendi. E, televizyonun kaybettiği bu izleyici kitlesi ...internet ve sosyal medyaya yöneldiğini görüyoruz. İnternet ve sosyal medya oranı yüzde 13'den 25'e kadar yükseldi. Gazeteler ise yüzde 5 civarında kaldı. Bir diğer oran ise evde ısı yalıtımı olanların oranı. Burada da çok ciddi bir artış var. Yüzde 34'tü yani Türk halkının yaklaşık üçte birinin ısı yalıtımı vardı evlerinde. Bu oran yüzde 50'ye kadar... Yükseldi. Bir diğer soruda dünya enerji sorunlarından hangisi en önemlidir sorusuna verilen yanıtlardan ilk 3 sıralama hiç değişmedi. Ancak çevre ve insan sağlığı diyenlerin oranı 2017'den 2019'a %41'den %31'e düşerken enerji fiyatlarının yüksekliği dalgalanması ise %16, 20 ve 18 olarak değişti. Küresel iklim değişikliğine inanıyor musunuz sorusuna? Evet cevabı verilen, verenlerin oranı. 2016'da %78, 17'de 87, 18'de 77, 19'da ise %86 oldu. Yani iklim değişikliği ve çevre konularındaki duyarlılığın ciddi bir oranda arttığını görüyoruz. Küresel iklim değişikliği nedenleri hangisidir sorusuna verilen yanıtlardan. insan kaynaklı nedenler %78, doğal nedenler ise %13 oldu. Her birinin iklim değişikliğine ne derece etkisi vardır sorusuna verilen cevaplardan sanayi %83... Ulaştırma %69, elektrik ve ısı üretimi %64 olarak ilk 3 sırayı paylaştı. Ee, siyasetle ilgili sorduğumuz sorulardan, oy verdiğiniz partinin enerji politikaları konusunda ne derece bilgilisiniz, bilgilisiniz sorusuna verilen yanıtlardan, bilgiliyim diyenlerin oranı 4 yıl içinde %8'den %29'a kadar artarken, bilgili değilim diyenlerin oranı %75'den %34'e kadar azaldı. Çok değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkürler. Umuyoruz gelecek yılda bu araştırmanın devamını görür, birlikte değerlendirebiliriz. Konuğumuz Profesör Doktor Volkan Edigerdi. Bize Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi'nden katıldı. Sürdürülebilir bir enerji geleceğine kavuşmak dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Azelya Nesnan, Uygar Özesi Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, Gezegenin Geleceği programını sundu. Boş ja, Shami Chin Technology.